Eûzu billahi minneşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnnel hamdülillahi nehmaduhu, ve nesdağinuhu ve nestağfiruhu. Ve neûzu billahi min şurur enfüsüna ve min misseyyatü amalina. Men yehdihillahu vela mudillelah ve men yudlil felâhâdiyleh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şirikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Emâbâd. Fe inne estakhal hadîsi kitâbullah ve hayral muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri ha ve kulle muhtesetin bil'âh ve kulle bil'atin zalâle ve kulle zalâretin finnâr. Maide Suresinin 116. ayetinde Allah Azze ve Celle neaden şöyle buyuruyor. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'ın yanı sıra iki ilah edinin diye seni mi söyledin? dediği zaman, der ki, seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir söz söylemek bana yakışmaz. Ben onu söylemiş isem, muhakkak sen onu bilirsin. Sen nefsimde olanı bilirsin. Ben senin nefsinde olanı bilmem. Muhakkak ki kayıpları en çok iyi bilen sensin. Ebu Hureyye radıyallahu anh'dan gelen rivayette dedi ki İsa aleyhisselama hucceti telkin edilecektir. Yani söyleyeceği cevap kendisine telkin edilecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala İsa aleyhisselama Ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'ın yanı sıra iki ilah edinin diye sen mi söyledin buyurduğu zaman Allah ona şöyle demeyi terkin edecektir. Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Ben onu söylemişsem muhakkak sen onu bilirsin. Sen nefsinde olanı bilirsin, ben senin nefsinde olanı bilmem. Muhakkak ki kayıpları en çok iyi bilen sensin. Bu hadisi Tirmizi, Sünnel-ül Kübra'da Nesai ve İbn-i Ebiatim sahibi isnatla rivayet etmişlerdir. 117. ayet Ben onlara bana emrettiğini, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edelim diye söyledim. Aralarında bulunduğum sürece ben onlar üzerine şahit edim. Beni vefat ettirince onlar üzerinde gözetleyici sendin. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Burada فَلَمَّا e, تَوَفَّيْتَنِ ifadesi, yani vefat ettirme ifadesi, vefat kelimesi bir şeyi tamamen almak demek Arapçada. E, yani bunun ölüm hakkında kullanılması mecazi bir manadır. Yani bir şeyi tamamen almak. Yani İsa Aleyhisselam'ın bedeniyle ve ruhuyla yükseltilmesi kast e, vefat ifadesiyle. E, ölümün karşılığı, yani bizim bildiğimiz manadaki ölümün karşılığı mevttir Arapçada, imate, mevt. E, burada yani sen beni aldığın zaman yani ruhumu ve bedenimi kaldırdığın zaman, semaya kaldırdığın zaman onlar üzerinde gözetleyici sendin. Şimdi burada e, önemli bir akidevi mesele var. Bu bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hakkında da veya evliyalar dediğimiz salih kimselerin hakkında da geçerli olan bir durum. <gülüyor> Mesela İsa aleyhisselam ölmedi. Sema'ya kaldırıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam da buyuruyor ki peygamberler kabirlerinde diridirler ve namaz kılarlar. Ebu Yala ve bezler bunu Hasemri isnatla rivayet ediyorlar. Eee Müslim'de gelen rivayette Miraçla ilgili rivayette de Musa'ya uğradığımda kabrinde namaz kılıyordu buyuruyor. Yani peygamberler kabirlerinde diridirler. Ve ee, biz buna bu şekilde itikad ederiz. Fakat peygamberlerin veya başkalarının kabir hayatları, berzah hayatları tamamen bizim anladığımızın dışında bir şeydir. Şehitler de keza böyle. Yani e, onlar hayat sahibidirler diyor Allah Azze ve Celle. E, fakat siz bilmezsiniz. La <gülüyor> teşhurun. Yani siz onun şuuruna, farkına varamazsınız. Bunlar bizim bilmediğimiz bir hayatla hayat sahipleri. Tasavvuf ehli gibi veya şiirler gibi ölülerden medet isteme şirkini ortaya çıkaranlar işte şehitlerin e, hayat sahibi oldukları, yaşıyor oldukları, yine peygamberlerin kabirlerinde diri oldukları gibi gerekçelerle e, felsefede bulunarak, e, kelamda bulunarak onların çayet kendilerine seslenildiği takdirde bizi işleyeceklerini iddia etmişler. Dolayısıyla e, aynı hayatta olan birisine işte bana dua et demek gibi olduğunu iddia etmişler. Dolayısıyla bu şahısların kabirlerine gidildiğinde işte ey falanca şahıs bana yardım et benim için Allah'a dua et diyerek tevessül etmenin meşru olduğunu böylece iddia etmişlerdir. Fakat bu ayetler ve daha başka hadisler düşünüldüğü zaman aslında böyle bir düşüncenin baştan sona batıl olduğunu görüyoruz. Burada mesela İsa Aleyhisselam diyor ki aralarında bulunduğum sürece onlar üzerine şahid idim. Yani onların ne yaptığının farkındaydım. Ben buna şahid Benim Beni vefat ettirince onların üzerinde gözetleyici sendin. Burada onların üzerinde ifadesi aynı zamanda e, Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatına da işarettir. Her şeyden haberdar olan Allah Azze ve Celle onların her yaptığından haberdardı. Ama İsa Aleyhisselam haberdar Değildi. Yani kendisinden sonra İsa Aleyhisselam'ın Rab edilmelerinde o habersiz. Yani kendisinin Rab edildiklerinde İsa Aleyhisselam burada habersiz olduğunu söylüyor. Halbuki o ölmemişti. Demek ki her şeyden haberdar olması söz konusu değil. Ondan medet istemelerine rağmen, ona o kadar yalvarmalarına rağmen İsa Aleyhisselam'a sesleniyorlar. Onu ilah edinip yalvarıyorlar. Fakat İsa Aleyhisselam, bakın bundan habersiz, ayetin açık ifadesiyle. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında gelen rivayette de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Havz-ı Kevseri'nin başından bazı insanların kovulduğunu görmesi. Bunun üzerine Ya Rabbi, Ashabım veya Ümmetim diyerek seslenmesi zikrediliyor. Ona denilecek ki onların senden sonra neler çıkardığını bilemezsin. Yani bu kâhre rivayet hadiste, Havuz hakkındaki hadiste böyle buyuruluyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra bazı insanların çıkardıkları bidatlerden, yeniliklerden haberdar değil. Bu da gösteriyor ki onların bir çeşit kabir hayatı, berzah hayatı olsa da onlar dünyada kendilerine seslenenlerden e, habersizler. Yani dünyada olan şeylerden habersizdirler. Dolayısıyla bu e, ayetler esasında onları reddeden delillerdir. Katader Raimolla bu konuşmanın yani Allah Azze ve Celle'nin İsa Aleyhisselam'a soracağı söyleyeceği e, bu sözlerin ne zaman olacağı sorulunca kıyamet günde olacaktır dedi. Ve May'de 119. ayetini okudu. E, biraz sonra gelecek i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hutbesinde şöyle buyurdu. Ey insanlar, sizler mahşerde Allah'ın huzuruna yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak çıkacaksınız. Sonra Enbiya 104. ayetini okudu ve şöyle dedi. Bilin ki, kıyamet gününde ilk giydirilecek kişi İbrahim aleyhisselamdır. Bilin ki, ümmetimden bazı adamlar getirilecek ve sol tarafa alınacaktır. Ben, Ey Rabbim, ashabım, asabım diyeceğim. Bana sen bunların senden sonra neler çıkardıklarını bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kulun demiş olduğu gibi diyeceğim. Burada bu ayet okudu. Yani İsa aleyhisselamın söylediği aynı sözleri söyleyeceğim demek istiyor. Yine bana sen aralarından ayrıldıktan sonra topuklarının üzerine geri dönen mürtetlerdir denilecektir. Yani Nebi Aleyhisselam'ın fetihattan sonra dinden dönenler oluyor. Nebi Aleyhisselam bundan habersiz. Bunların kimler olduğundan da habersiz. Bunu Bukhari ve Müslim irade etmişlerdir. Maide 118. ayet. Onları azaplandırırsan, yani İsa Aleyhisselamın sözleri devam ediyor. Onları azaplandırırsan, muhakkak ki onlar senin kullarındır. Onları bağışlarsan, muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Yani aziz, e, intikam alıcı olması, izzet sahibi olması, cezalandırmasında azizdir, bağışlamasında da yine hikmet sahibidir. Abdullah bin Amr bin el As radıyallanma diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam İbrahim suresi 36. ayetini okudu. İsa bin Meryem aleyhisselam ile ise bu ayeti okumuştur. Yani bu ayette söylenen şeyleri söylemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ellerini kaldırarak "Ümmetim, ümmetim." diyerek ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, Ey Cibril, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme, git ve ümmetin konusunda seni razı edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz de buyurdu. Bunu Müslim sahihinde, Nesai-i Kübra'da, Taberi ve İbn-i Hatim tefsirlerinde ve İbn-i İkban e, sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. Ebu Zer radıyallahu anhten gelen rivayette bir gece... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı ve sabaha kadar bu ayeti okudu. Yani e, Maide 118. ayetini okudu. Şayet onları e, affedecek olursa, azaplandıracak olursa muhakkak e, onlar sonuçta senin kulların. Bağışlarsan da azizsin, hakimsin. Bu ayetleri okudu. Rükuyu da, secdeyi de bu sözlerle yapıyordu. Sabahladığı zaman Ey Allah'ın Resulü! Sabahlayana kadar hep bu ayeti okudum dediğimde ben Rabbimden ümmetim için şefaat istedim ve bana bu verildi. Kişi şirk koşmadıktan sonra inşallah bu vaat geçerlidir, gerçekleşecektir buyurdu. Bunu Hasan Birisnat'la Ahmet, süney Kübra'da Nesai ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine vaat edilen bu şefaat makamına ulaşacağı ümidi var. Fakat ümmetten insanların bu şefaate nail olmalara şirk koşmamalarına bağlı. Yani şirk üzerine ölmemelerine bağlı. 119. ayet Allah buyurdu ki bu doğruların, doğruluklarının fayda vereceği gündür. Yani Katade'nin delil getirdiği ayet bu ayet işte. Yani bu İsa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle arasındaki konuşmanın kıyamet gününde gerçekleşeceğini bu ayeti delil getiriyor. İşte Allah Azze ve Celle bu ayette bu doğruların, doğruluklarının, yani samimilerin, samimiyetlerinin fayda vereceği gündür. Onlar için, yani bu samimi kimseler için Altından nehirler akan cennetler vardır. Orada ebedi kalıcıdırlar. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluştur. es dedi ki bu İsa Aleyhisselam'ın sözlerinden bir kısmıdır ve kıyamet günde olacaktır demiştir. 120. ayet Göklerin, yerin ve onların içinde ne varsa hepsinin mülkü Allah'ındır. Şüphesiz o her şeye kadirdir. İbn İsa diyor ki muhakkak ki Allah Teala kullarından intikam almak veya onları affetmek gibi istediği her şeye kadirdir. Bu ayet bunu ifade ediyor diyor. Aleykümselam. Bu ayetle Maide Suresi tamamlanıyor. En'am Suresi'ne geçiyoruz. En'am Suresi Mekke'den nazil olmuştur. 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İlk ayet, Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nuru, aydınlığı var eden Allah'ındır. Sonra da küfredenler, Rablerine eş tutuyorlar. Katade dedi ki, Allah semayı yeryüzünden önce, karanlığı aydınlıktan önce ve cenneti de cehennemden önce yarattı. Yani burada Katade Raymullah Bunları söylerken Allah Azze ve Celle'nin mesela halakas semavati vel arda ifadesinde semavatın yani göklerin yerden önce zikredilmesini delil getiriyor. Yine ve ceale zulumati ve nur yani karanlığın aydınlıktan önce yaratılmasını yani zikir olarak ilk önce bunların zikredilmesinin daha önce var edildiğine yorumluyor bunları. Seleften daha başka kimselerden de aynı yorum nakledilmiştir. i̇bn Abbas'tan İbn-i Asura'dan da buna benzer ifadeler geliyor. Mücahit dedi ki bu ayet zındıklar hakkında nazil olmuştur. Onlar Allah karanlığı bok böceğini, akrebi ve kötü şeyleri yaratmamıştır. Allah aydınlık ve güzel olan her şeyi yaratmıştır deyince Selam. onların bu sözüne karşılık bu ayet nazil oldu. Ya dilun kelimesi ortak koşmak demektir. Yani e, burada demek ki Allah Azze ve Celle neden e, işte karanlıklar ve nuru yarattığından bahsediyor. Bunun sebebi diyor ki Mücahit Zahimullah, inançsız bazı kimselerin veya zındıkların Allah kötü şeyleri yaratmaz şeklindeki tezlerini çürütmek için Allah bu ayetini indirdi diyor. <gülüyor> Rablerine eş tutuyorlar ifadesi dolayısıyla bu açıklamayla tam örtüşmekte Kader ve Rububiyet Tevhid derslerinden hatırlarsanız, insanı ve fiillerini yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Kaderiye Fırkası, işte Allah hayrı yaratmıştır ama Allah şerri yaratmaz. Yani şer insanların kendindendir gibi bir yorumda bulunuyorlar. Aynı şekilde bugün işte insanları Allah hidayet edip saptırmaz. Yani hidayet veya sabıklı insan kendisi tercih eder şeklindeki sözlerini de e, aynı düşünce sebebiyet vermiştir. Mesela e, burada bu düşünce Allah'tan başka Rab edinme manasını taşır. Çünkü bu Allah'tan başka yaratıcı kabul etmek demektir. Hayrı Allah yaratıyor. Şerri kim yaratıyor? Bu düşünceye göre Allah'tan başkası. E, hidayeti Allah yaratıyor. Allah nasip ediyor. Sapıklığı, işte sapıklık Allah'a nispet eder mi? Yani Allah saptırır mı? Güya Allah'ı tenzi etmek için bu sefer sapıklığa başka bir yaratıcı e, tayin etmiş oluyorlar. İşte Safa suresinde belirtilen insanı ve fiillerini Allah yarattı. Sizi ve yaptıklarınızı Allah yaratmıştır. Ayeti de aynı şekilde onlar reddetmektedir. Dolayısıyla bundan başka bir itikada inanan bir kimse... Ee, bu ayette bahsedildiği gibi Allah'a denk tutuyor. Yadilun ifadesi şirk koşmak demektir. Denk tutmak demektir. Ee, i̇şte Allah Azze ve Celle gökleri yaratmasından, yeri yaratmasından, karanlığı yaratmasından, aydınlığı yaratmasından, zulümatı ve nuru yaratmasından bahsediyor. Bunun arkasından diyor ki küfredenler ise inkarcılar e, Rablerine eş tutuyorlar. Yani karanlığı Allah'tan başkası yaratmış. derecesine böylece eş tutuyorlar. İkinci ayet, sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen odur. Onun katında belirli bir ecel daha vardır. Sonra siz yine de şüphe edersiniz. Katade dedi ki, bu yaratılışın başlangıcıdır. Adem aleyhisselam çamurdan yaratılmış Sonra onun nesli değersiz bir sudan türemiştir. Aleyküm aleyküm Yani ilk yaratılış, Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratılışı çamurdan ama sonradan onun neslinden gelenler artık çamurdan var edilmiyor da onun devamı olarak atılan bir sudan e, türemeye devam ediyorlar. Takdir edilen ecel kişinin ölünceye kadar yaşadığı süredir bu ayette geçen. E, sonra bir ecel belirleyen odur ifadesi. E, yani insanın ömrüdür yaş ölünceye kadar yaşadığı süre ve öldükten sonra haş oluncaya kadar yaşadığı bir süredir. Bu da sonra siz yine e, işte onun katına belli bir ecel daha vardır. Sonra yine şüphe edersiniz. İşte bu demek ki buradaki ecel ifadesi sünne kadâ ecelen ve ecelun müsemmen belirlenmiş bir ecel daha zikrediyor Allah azze ve celle. Bu da işte insanların Öldükten sonra haşredilinceye kadar, yani yeniden diriltileceği güne kadar berzah hayatı zikrediliyor. İbn-i Abbas radyalanmadan, ecel ile kastedilen ölümdür. Yani ilk ecel, ayette zikredilen ilk ecel kelimesi ölümdür. Onun katında olan belirli ecel ise, zamanını sadece Allah'ın bileceği kıyamet saatidir. İşte o kıyamet saatiyle artık o zamana kadar ölmüş olan kim varsa, kabir, Berza hayatlarını yaşadıktan sonra kıyamette diriltilecekler, kabirlerinden kaldırılacaklar. 3. ayet göklerde ve yerde Allah yalnız odur. Gizlinizi de açığınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki gizliyle kastedilen Adem oğullarının nefsinde gizledir. Yani insanın gönlünde gizlediği şeydir. Allah'a bunlar Gizli kalmaz. Dördüncü ayet. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse mutlaka ondan yüz çevirirlerdi. Yine bu inkarcıların, küfredenlerin sıfatları devam ediyor. Beşinci ayet. Elbette onlar hak kendilerine geldiğinde yalanladılar. Fakat yakında onlara alaya aldıkları şeyin haberleri gelecektir. Kata derahimullah şöyle diyor. Kendilerine Rablerinin kitabından gelen bütün ayetlerden yüz çevirirler. Kıyamet günü kendisiyle alay ettikleri Allah'ın kitabının haberleri onlara gelecektir. 6. Görmediler mi ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik. Biz sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde onlar yerleştirmiş. Yani burada Mekennâhum fil erdi mâlem nümeknlekum. Yani size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik diyor Allah Azze ve Celle. Yani burada yerleştirme, onlara size verdiğimizden daha fazlasını vermiştik manasındadır. Gökten üzerlerine bol bol yağmur indirmiş, altlarından nehirler akıtmıştık. Ardından günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil yarattık. Katade dedi ki ayetin anlamı onlara size vermediğimiz şeyleri verdik demektir. İbn Abbas r.a'dan ayette geçen midrara kelimesi bol ve aralıksız yağmur demektir. İşte bu eskiden beri insanların sürekli durumu, adetleri, yani Allah Azze ve Celle dünyada kişiye ne kadar imkan veriyor ve kişi, insanlar bu dünya imkanlarına kendine kaptırıyorsa Allah Azze ve Celle'den o kadar uzaklaşıyorlar. Kulluktan o kadar uzaklaşıyorlar ve bu günahları neticesinde de helak ediliyorlar. Geçmiş kavimlerin durumları hep bunlardan ibaret. Mesela Allah Azze ve Celle kendilerine değişik maddi imkanlar veriyor. Bu maddi imkanların arkasından, yani onlar bu maddi imkanlara dalmış, dünya imkanlarına dalmış bir haldeyken uyarıcı geliyor kendilerine, hatırlatıcı geliyor, peygamberler geliyor, Allah'ın vahyi geliyor. İşte peygamberlerin temsilcileri geliyor. Ve onları hatırlatıyor, Allah'a kulluğunu hatırlatıyor. Fakat bu hatırlatılan, hatırlatmayı yapan kimseler, bu maddi imkanlara sahip olmuş insanların yanında bu imkanlara sahip olmayan konumda, yani düşük konumda oluyorlar. Kimisi işte evlatları var, kabileleri var, aşiretleri var, malı mülkü var. O pozisyondayken kendisine malı mülkü olmayan, arkasında aşiretleri olmayan, imkanları olmayan birisi geliyor ve diyor ki, işte şu şu yaptıklarınız yanlış. Allah'a kulluğun hakkını verin. Yani Allah'ın size verdiği bu nimetlerden Allah'ın hakkını verin diye uyarıda bulunuyor. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Bu durumda işte insanlar Allah'ın kendilerine emanet olarak verdiği şeyler sebebiyle bunları sahipleniyor. Yani bir çeşit aslında Allah'a karşı rububiyet taslıyor. Bu insanın bir çeşit Rabblik taslamasıdır. Yani bizler dünyada emanetçiyiz. Sahip olduğumuz her şey bize bir emanet. Gözde emanet, kulakta emanet, mal mülk, evlat ne varsa, neye sahipsek, biz bunların hepsinin emanetçisiyiz. Ee, Allah'ın bize nasip ettiği şeylerle varlık veya yokluk fark etmek sizin. Yani yoklukla da imtihan eder. Sana yokluğu veren, fakirliği veren, belayı veren, musibeti veren de Allah Azze ve Celle. Varlığı veren, imkanları veren, nimetleri veren de Allah Azze ve Celle. Nimet verdiğinde nasıl kulluk yapıyorsun? Nasıl bir kulluk yapman gerekir? Bunlar senden aldığında nasıl kulluk yapman gerekir? İşte kişi bu kulluktan nasıl sapar? Allah'ın kendisine lütfettiği nimetleri sahiplendiği zaman despotluk taslar. Yani bunlar benim. Bunlar bendeki bir ilim sayesinde bana verilmiş. Karun'un dediği gibi. Bunları ben hak ettim. Ben hak etmeseydim bana verilmezdi gibi. Yani sahiplik, rububiyet manalarından birisi olan sahipliği kendisinde gördüğü zaman ben bunun sahibiyim, istediğimi yaparım. İster zekat veririm, ister vermem gibi. Veya e, saçımı ister keserim, ister kesmem. Veya istediğim şekilde keserim. Bu da bir çeşit e, Rabblik taslamaktır. Şeriat sana, peygamberler vasıtasıyla gelen bu şeriatta saçını bile şöyle şöyle tarayacaksın. Şöyle şöyle keseceksin diye yönlendirmeler varsa hayır efendim bu saç benim değil istediğim yaparım dediğinde bu Allah'a karşı bir rububiyet taslamaktır. Hayır sen onların sahibi değilsin. Onun sahibi sana kendi mülkünde böyle hareket etmeni emrediyor. Kişi bu sahiplik düşüncesine kapıldığı anda işte Allah Azze ve Celle ile bir çeşit rububiyet yarışına girmiş oluyor. Yokluk ve musibetlerle denenen insan da aynı şekilde Musibet dediğin nedir? Allah'ın sana vermiş olduğu bazı imkanları artık senden almasıdır. İşte kişi sahip olduğu şeylere rububiyet tasladığı için, kendisinin zannettiği için, böyle bir ithada saptığı için ne yapıyor? İşte başıma bu geldi, o halde isyan. Hayır buna hakkın yok. Seni zengin eden de, fakir eden de vecelli ve sen emanetçiydin. Yani sen zengin de olsan kulluk yapacaksın, onun bir kulluğu var. Fakir de olsan kulluk yapacaksın, onun bir kulluğu var. Aç kalsan da onun bir kulluğu var. Tok kalsan da onun bir kulluğu var. Ama ben, benim falanca şeyim gitti. Sahip olduğum falanca değer yok oldu, benden alındı isyan. İşte bu rububiyet taslama. Yani Allah Azze ve Celle ile rububiyeti konusunda çekişme... Ee, düşüncesi yer ettiği zaman bunun tezahürü uluhiyet boyutunda meydana çıkıyor. Yani itikattaki bu e, rububiyet düzgün anlaşılmazsa, Allah'ın rububiyetle birlenmesi düzgün anlaşılmazsa bunun üzerine uluhiyetteki şirkler meydana geliyor. Uluhiyetteki şirk bizim fiillerimizde meydana çıkanlar. Rububiyetteki şirk Allah'ın sahip olduğu, O'na ait fiillerde meydana çıkanlardır. Mesela Allah göklerin ve yerin sahibi ise falanca arsa benim. Filan ev benim. Ben burada istediğim gibi tasarruf yaparım. İstediğimi getirir, istediğimi götürür, istediğimi inşa eder, istediğimi yıkarım dediğinde yani bu konuda tam bir serbestliğe sahip olduğuna inandığında veya bunların hiçbirine sahip değil, kendi bedeninde böyle bir hükümranlık itkânına sahip olduğunda şeriatın emri geldiği zaman kendisine, kullukla ilgili emirleri geldiği zaman bunları gerçekleştirip gerçekleştirmeme tamamen bu rububiyet düşüncesindeki bozukluğa binaen gerçekleşiyor. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, vücutta bir et parçası vardır ki o düzgün olursa ağız amelleri de düzgün olur. Eğer o bozuk olursa ağız amelleri de bozuk olur. Rububiyet İtikatımızda olması gereken bir şey. Yani Allah'ın rububiyetinde Rab olarak birlenmesi bizim kalbimizdeki itikatlarda düzgünce oturması gereken bir şey. Eğer rububiyet inancı düzgünce oturursa bunun üzerine uluhiyet yani azalarımızın fiilleri uluhiyette Allah'ın birlenmesine muvafık bir şekilde gerçekleşir. Şayet rububiyette ortaklarımız varsa, itikadımızda bu ortaklar varsa azalarımızdan Allah'ın ulviyetini ikrara dair, ona kulluğa dair amellerimizde bozuk ameller ortaya çıkar. Yani e, ibadetlerdeki bozuklukların sebebi ister bidatlerle olsun, ister e, şirk işleme ile gündeme gelsin bunlar e, Allah azze ve celle'ye karşı rububiyet itikadındaki bozukluklar. Mesela rızık meselesi e, itiraf ederiz ki bütün yaratıkların canların rızk Allah azze ve celle'ye aittir. Bu itikatta bir bozukluk varsa, aslında e, görünüşte e, kolaylık zamanlarında adam ibadetini yapıyor. Yani uluhiyetin gereğini yerine getiriyor. Allah'a şirk koşmadan hatta sünnete uygun amellerde bulunuyor. Ama imtihan olacağı bir vakit geliyor. İmtihan olacağı vakit geldiğinde kalbinde e, Rab olarak Allah'ı birleyememiş insan rızık konusunda farklı tereddütlere sapıyor. Rızık konusundaki bu tereddütten dolayı yani Allah'tan başka Rabler edindiğinden dolayı esasında kulluğu Allah'a yönetmek yerine bu sefer başka şeylere yönelmeye başlıyor. Mesela annesinden, babasından, patronundan veya devlet başkanından bir baskı gördüğü zaman bir sorunla, problemle karşılaştığı zaman rızkının endişesiyle veya sahip olduğu değerlerin kaybedilmesi endişesiyle hemen başka tür kulluklara yöneliyor. Allah kulluğu terk ediyor. Allah'a kulluğu terk ettiği zaman insan her halkede kul olmak zorunda. Eğer Allah'a kul olmazsa mutlaka başka şeyin kuludur. Ya hevanın, ya şeytanın, ya altının, ya gümüşün, ya kadının, ya paranın, ya arabanın, ya bunun, ya şunun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların hepsine kulluk edildiğinden bahsediyor. Falanın kulu elak olsun, altının kulu elak olsun gümüşün kulağı helak olsun, güzel elbisenin kulağı helak olsun ve midesinin kulu helak olsun diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Demek ki bizden e, kulluk boyutunda yani bizim amellerimizde sadır olan bozukluklar, yanlış fiiller mutlaka dönüyor, dolaşıyor kalbimizdeki rububiyet itikadının sağlam olmayışına dayanıyor. Eğer bizim kalbimizde yekane rezak olarak Allah vardır, ondan başkası rezak değildir. Hakiki rezak odur itikadı. Yer etse bunlara sapılmaz. Yegane, fayda ve zarara malik olan Allah'tır. Onun dışında buna sahip olan yoktur. İtikadı sağlamca otursa, rübubiyet itikadıdır bu. Allah'ın fiilleri çünkü fayda ve zarar verme Allah'a ait. Bunun sahibi Allah'tır. Buna malik olan Allah'tır. Deyip e, Allah bu konuda birlenirse amellerimizde böyle bozukluklar ortaya çıkmaz. Demek ki Bizim burada düşünmemiz gereken şey şu, fiili olarak işlediğimiz amellerde bozukluk varsa, kitaba ve sünnete muhalefet varsa, bunun sebebi mutlaka rububiyet itikadına doğrudan veya dolaylı olarak dayanır. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizim sahibimiz olduğu, biz onun mülkünde emanetçiler olduğumuzu ve bu emanetlerden dolayı sorumlu olduğumuzu. Bu hakikati unutmaktan kaynaklanır bunlar. Kişi bunu anlarsa, yani bu noktayı çözerse Allah'ın rububiyetinin e, birliğini idrak eder, kalbinde bunu tasdik eder ise amellerinde de fiilleri Allah'ın bu takdirine uygun bir şekilde seyreder ve sonra bu kişi gönül huzur içerisinde bir dünya hayatı yaşar. Psikolojik sıkıntıların, streslerin, depresyonların sebebi buradaki yakin zaaflarıdır. Ya ben Allah'a tevekkül ettim falanca işe girdim ama başıma şunlar bunlar gelir mi? Gelirse ne yapacağım? Bunu düşünmek yersiz bir düşüncedir. Çünkü e, o başına gelmesinden korktuğun şeylerin sahibi sen değilsin. Senden alınacağından korktuğun şeylerin sahibi sen değilsin. Bizim burada endişesin taşıyacağımız tek nokta şu. Benim sorumluluğum sebebiyle, yani benim emanetimde olan herhangi bir şey... Allah'a kulluğun dışında bir sebeple, benim hatamla zayi olursa, evet ben ondan sorumluyum. Mesela ben çocuklarım, e, aile halkım, bunların rızıklarını helalden kazanmak mükellefiyetim var bir aile reisi olarak. Ben bunu helal yoldan aradığımda, kapıların kapandığını gör, görürse meğer, helal yoldan arıyorum bunu, fakat kapılar kapanıyor. Allah böyle imtihan ediyor. Bakın adı üstünde bu imtihan. İmtihan ne için? Böyle sıkıntılarla karşılaştığı zaman kişi yol, yüzüstü gerim dönecek? Tavuklar üzerinde gerim dönecek? Yoksa kullukta sebat mı edecek? İmtihan bunun içindir. Kişi sebat ederse, yani takvadan ödün vermezse, taiz vermezse, Allah'tan sakınmaktan tarz vermesi. Allah Azze ve Celle kitabında vaat ediyor. Yani bu e, hiçbir mahlukun vaat edemeyeceği bir vaat. Hiçbir mahlukun üstesinden kalkamayacağı bir vaat. Beklemediği yerden rızıklandırmak, ummadığı kapılar açmak. Ama ne şartla? Allah'tan sakınma şartıyla. Yani ona isyan etmemek, onun haram kıldığı bir işe tevessül etmemek şartıyla. Onun emirlerini yerine getirmek şartıyla. Ama ben Allah'ın emrinin yerine getirirsem işte çoluk çocuğuma rızık götüremem. Ne oldu? Bu imtan kaybedildi. Çoluk çocuğunun rızkını helal yoldan şart bu. Helal yoldan karşılamak Allah Azze ve Celle'nin bir vaadi. Senin üzerine vaadi. Sen o helal yolu denersin. Baktı ne olmadı? O rızkı vermeyen sen değilsin Allah. Mahrum eden Allah. Senin sahip olduğun o çoluk çocuk, aile efradı Allah'a ait Eğer onlar aç kalacaksa Sıkıntı kalacaksa senden mesuliyet gidiyor Helal yolu Meşru yolu denediğinde Bu sıkıntı senden gidiyor Dolayısıyla burada problem edecek bir şey yok Ya Rabbi aç bıraktınsa Sen aç bıraktın ben helal yolu denedim Ama helal yoldan bu iş olmadı Sana da isyan edecek değilim Bunların sorumluluğu sana ait Ya Rabbi kullarını rızıklandır Bizim üzerimize düşen bu ama bizim üzerimize düşmeyen şeylerin derdine düşer de, Allah'ın üstlendiği şeyleri biz sahiplenir. Allah'ın bize farz kıldığı şeyleri de terk edersek, mesela kulluk, ona isyan etmemek, haram işlememek. Bu bize yüklenen bir vazife, bizim vazifemiz. Yani uluhiyetin bir gereği, Allah'ın uluhiyette birlenmesinin bir gereği. Uluhiyet, bizim fiillerimizde Allah'ın birlenmesidir. Bizim fiillerimizde Allah'ın birlenmesi demek, Allah'a itaat ederek yaşamamız demek. Onun gönderdiği Rasul'e itibar ederek yaşamamız demek. Biz bunu yaptığımız takdirde Allah bizden sorumluluğu kaldırdığı gibi bir de gerçekten tevekkül etmiş, Allah'tan sakınmışsan bir vaadi var. Yani sen bir insan sana bir vaatte bulunsa, bu adam kral bile olsa... Dünyanın en varlıklı kralı bile olsa Sana vaatte bulunsa Sana dese ki benim şu işimi yap Şu işimi yerine getir Sana işte bir çuval altın dese İnsan gözünün önünde yani kralın servetlerini falan gördüğü için Bunu da tereddüt etmez Öyle bir tevekkülle bu işe girişir ki Tereddüt etmez Niye? Çünkü gözüyle görüyor Fakat görmediği bir şey var Allah Azze ve Celle nice servet sahiplerini bir anda yerin dibine geçirmiştir. Allah'a daha fazla tevekkül etmek gerekir o halde. Biz Allah'ı görmüyoruz gözümüzde. Onun mülkünü de görmüyoruz. O beklemediğimiz kapıları da görmüyoruz. Bize vadetli rızıkları da görmüyoruz. Görmediğimiz için işte yakin zayıflı bundan ortaya çıkıyor. Bizim burayı kuvvetlendirmemiz lazım halde. Allah vaad etmişse bu beşer olan kralların vaadinden çok üstün. Beşerin e, malına mülküne zeval gelir ama Allah'ınkinde asla hulf olmaz. Allah'ın vaadine hulf olmaz. O halde biz gerçekten Allah'a tevekkül edersek ve ona kullukta sebat edersek, bizi öyle helak eşiklerine bile getirse Allah mutlaka vaadini gerçekleştiricidir. Asla tereddüt edilmeyen bir Rabb'dir. İbrahim Aleyhisselam Allah'a kulluğunda sebat etti. Onu öyle bir hale getirdiler ki Mancına bağlamışlar, ateşe atacaklar, ateş hazır, dev gibi bir ateş. Öyle bir ateşten bahsediliyor ki gökten uçan kuşlar bile üstünden geçecek olsa kanatları yanıyordu, yere düşüyordu diyor bazı rivayetlerde. Öylesine büyük bir ateş. Ve bazı insanlar buraya Allah'a nezirde bulunarak... Yani bir din ile inanarak, Allah'a inandıkları halde mevcut üzerinde buldukları dine aykırı olduğu gerekçesiyle İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine odun toplayacağım diye adakta bulunuyor. Ya Rabbi eğer benim hastalığımı geçirirsen o İbrahim'in atıldığı ateşe odun toplayacağım diyor. İnsanlar böyle bir inanışta yani. Bir din üzerinde olduklarını zannediyorlar. Ama delil üzerine değil tabii. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Tam bir şaibe üzerine. Hangi delille binayene itikad ediyorsun, neye inanıyorsun belli değil. Ama analarımız, babalarımız böyle gelmiş, böyle yananmış. E, körü körüne böyle bir e, şey. İbrahim Aleyhisselam'ın zamında da insanların hali bu haldeydi. Ve İbrahim Aleyhisselam o ateşi gözlerinin önünde gördü. Mancına bağlanmış, artık son kap. Başka hiçbir şey yok. Ramak kalmış ateşe atılmasına. O vaziyette Cibril Aleyhisselam geldiğinde onun e, var mı benden bir isteğin şeklindeki teklifine o anda dese ki ey Cibril işte şu ateşi söndür bu insanlar yerle bir et dese bunu yapmakla mezun izinli Cibril Aleyhisselam o Allah bana yeter diyor hasbiallahu hasbiallahu Allah bana yeter ve o ne güzel vekildir o bana yeter yani o beni e, görüyor. Tevekkül bu. Gözünle gördüğün şey ateşe atılman. Yani yapacaklar, atacaklar ki atıyorlar da zaten ateşe. Ateşe atıyorlar da zaten. Ateşe atılıyor ama ateşe atıldıktan sonra bir şey gerçekleşiyor. Allah'ın takdiri gerçekleşiyor. Biz ise bu mucizeleri yani Allah'ın yardımlarını biz ateşi hiç görmeden gerçekleşsin istiyoruz. Bu ise Allah'a tevekkülle, ona imana e, bağdaşmayan bir şey. Çünkü böyle bir şey gerçekleşirse şayet iman edenle etmeyen, Allah'a hakiki manada tevekkül edenle etmeyen hiçbir farkı kalmaz. İnsanların inkar etmesine yol olmaz zaten. Gözüyle gördüğün şeyi nasıl inkar edeceksin? İşte demek ki Allah Azze ve Celle'nin kullarını imtihanı bu raddelere kadar Getirebiliyor. Sen bu kadar bile e, kulluğunda sebat ettiğinde hiç umulmadık, hiç beklenmeyen, yani ateşin tabiatından mıdır yakmasın, serin ve selamet olsun. Ama Allah dilerse olur. İşte Allah'a tevekkül böyle olmalı. Allah dilerse su içene susuzluk verir. İçtikçe susuzluk verir. Bazıları böyle bir hastalık yaşıyor Allah'a. Yani dik kafalık edenlerden bazıları. Allah öyle bir illete müptela diyor ki onu susuzluk hastalığına tutuluyor adam. Su içtikçe susuzluğu artıyor. Su içtikçe susuzluğu artıyor. Dilerse suya kandırmama özelliğini verir. Dilerse ateşe yakmama özelliği verir. Ateşin de Rabbi Allah, suyun da Rabbi Allah, göklerin de yerin de Rabbi Allah. İşte o o Rabbi kul o ki dünyada serin ve selamet yaşa. Gönlün selamet içerisinde olsun. Gailen olmasın. Dünyada gelebilecek ne varsa bunlar da Allah'ın takdirlerini onun kevni olarak işleyen takdirlerini seyret fakat onun şer'i olarak emrettiği şeylerde de asla taviz verme. Bunların akabinde şer'i olarak onun emirlerine itaat etmenin akabinde başına gelecek şeylerin endişesini çekme gönül selametli olsun. Çünkü tevekkül edilecek yegane hakiki makam Allah Azze ve Celle'dir. O kendisine sakınanları Takva üzeri olanları asla zayi etmez. Hacer Validemizin dediği gibi. Yani o kıssayı hatırlarsınız. Allah Azze ve Celle hakkında böyle diyor değil mi? O emretmişse o zayi etmez bizi diyor. Ama, Aleyküm selam olay. Peki, olayın bu şekilde hakikatini anlamayan insan ne der? Yani e, Allah'ın rububiyetini İdrak etmemiş, onun rububiyetinde tekliğini idrak etmemiş bir insan ne der? Mesela e, kocası kadına diyor ki veya kadın kocasına diyor ki şöyle yap. Allah'ın emrinin gereği böyle yap. Olur mu böyle yaparsak şöyle olur böyle olur. Bu işte o yakinin bozukluğundan. Hatta rububiyet tevhidinin bozukluğundan kaynaklanan bir düşünce. Bu sebeple İbrahim Aleyhisselam'ın kısasına devam edelim. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'in hanımına geldiği zaman ne diyor? Geçiminiz nasıl? Geçiminiz nasıl diyor. Bakın, geçimle test ediyor hanımını. Diyor ki, işte şöyle böyle hep şikayet, hep şikayet. Oğluma söyle diyor, kapısının eşiğini değiştirsin. Çünkü bu şikayetler sağlam itikada sahip insanın bile itikadını bozar. Böyle bir kadın evde sürekli senin başının etini yiyecek, Sürekli dünyada olan şeyleri gözün önünde tutarak ahirete inancı Allah'ın rububiyetine inancını hep örselleyecek şeyleri her gün gündeme getiren bir kadın senin evinde senin iyi kadını bozar aynı zamanda çocuk çocuğunda it kadını bozar çok çocuk da senden hep bunların endişesiyle şikayetçi olur. İbrahim aleyhisselam diyor ki oğluma söyle kapsın eşini değiştirsin o anlar. İbrahim aleyhisselam bu sözü işte İsmail Aleyhisselam'a aktarlınca hanım tarafından diyor ki babam seni boşamamı istiyor diyor boşuyor başka bir kadına eğleniyor bir müddet sonra İbrahim Aleyhisselam geliyor bakıyor ki başka bir hanımı karşılıyor geçimini soruyor yine işte şöyle iyidir böyle bereketlidir deyince oğluma söyle diyor kapsının eşini sağlam tutsun İsmail el da diyor ki babam diyor işte seni boşamamamı, seni tutmamı emretmiş diyor. Yani bakın şimdi bunlar e, hani bir kimseye işte 40 kişi delil derse deli olur diye bir söz var. Yani aynı şeylere kişi sürekli muhatap ola ola maalesef eğer kalbinde Allah'ın bu büyütiyle ilgili e, bir itikat düzgün bir itikat oluşmuşsa bile Sürekli dünya hayatında gördüğü sıkıntılar, bu sıkıntılara mukabil insanların söylediği bu sözler sebebiyle kendi itikadı bozulacaktır. Salih çevre tercih etme bu açıdan önemlidir. Yani senin beraber bir araya geldiğin insanlar seni dünya endişeleriyle endişeye düşürmemelidir. rakiz Rab'be karşı tevekkülünü kuvvetlendirici nasihatler etmeli. Mesela düşünüyorsun adam sakal bırakmaya niyet etmiş. Rabbine itaat edecek. Ama işten atılma gibi bir korkusu var. Bunun etrafındaki arkadaşlar onun Rabbi kesilircesine, yani onların onun rızkı, sıkıntıları kendisine yazılmışçasına sanki aman böyle yapma, devam et. Yani hep taviz yollarını. Aman imtihanla karşılaşma. Çünkü imtihanla karşılaşırsan Rabbinin sana yardımını göremeyebilirsin. Böyle bir endişe vardır kendi inandığı şekilde sana terkinde bulunacak. Dolayısıyla yani dışarıdan yapılan terkinler seni mutlaka etkileyecek. Sen sağlam bir itikatla yola çıkmışsın ama etrafından bu söylenenler bir iki tıpkı şeytanın kalbin attığı vesveseler gibi dillendirilmiş bir vesveseler olarak seni etkileyecek. Böyle değil de seni Allah'a itaate yönlendiren, ve Allah'a itaat ettiğin takdirde onun seni asla zayi etmediğini telkin eden dostların olsun. Seni Allah'tan başkasına kulluğa yönlendirecek dostların değil. Sadece Allah'a kullukta sebat etmeye yönlendirecek dostların olsun. Çevrenin önemi çok büyük. Yani kişi kendisine güvenmesin. Nice insanlar vardır ki kendine güvenir. İşte bu bu tevkinlere ben aldırmam, ben Rabbime tevekkül ettimdir. Gerçekten itikad o anda öyledir. Ama gelen vesveselerin sürekliliği sebebiyle bundan etkilenir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın e, hanımından dolayı İsmail Aleyhisselam'a gelecek tehlikeyi sezmesi, bunu teşhis etmesi ve hanımını boşa diye e, işarette bulması bu yüzden. Çünkü e, tevhid üzere yetişmeyen Tevhid üzere kurulmayan aile yuvaları, gerisinde yine tevhidi ihlal edecek nesiller yetişmesine sebebiyet verecektir. Demek ki bizim ibadetlerimiz, kuru kuruya işte Allah'a secde etmek, ruku etmek bunlardan ibaret değildir. Bilakis bunların içi doludur. Biz Allah'a secde ederken, namaz kılarken, abdest alırken velhasıl bütün işlerimizde, bütün ibadetlerimizde bu şurada olursak yani sen onu görmesen de her an Rabbini görüyormuş gibi ibadet et diyor. Buna ihsan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle tarif ediyor. İhsan ile doldurulması gerekiyor ibadetlerimizin. Bu yüzden namazda huşu önemli. Namaz günlük olarak beş vakit asgari Beş vakit kulluğumuzu sergilediğimiz bir ibadet. O kadar önemli bir şey ki, şimdi düşünün. E, biz o kadar önemsemiyoruz demek ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne suret değil. Sadece işleme var seccadesinde. Namaz kılması için verilen bir örtü. En bir caniye diye bir örtü. Onda sadece bir işleme var. Al bunu kaldır diyor. Bu beni meşgul etti diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü Allah'a kulluğuna önem veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Günlük beş vakit olarak... Eda edilen bu kulluğa önem veriyor. Hayatın sebebi o. Allah'a kulluk. Ve bu kulluğun en önemli rükünlerinden birisi ki kişi Müslüman veya gayrimüslim yapan şey namaz kılmaz. Veya bunu terk etmez. Peki bu namaz sırf kafir olmamak için kılınan, yani sadece suret olarak eda edilmesi gereken bir şey mi? Değil demek. Bilakis onun içini doldurarak, ihsan ile doldurarak eda etmemiz gerekiyor. Namazını Öyle kıl ki veda eden kimsenin namazı gibi. Yani işte ne demek bu? Yani dünyada son yapacağın şeymiş gibi kıl. Son yapacağın şey işte bu namaz. Öyle düşünerek kıl. Artık başka bir amel etme imkanın yok. Rabbinin huzuruna kavuşacağın son şey buymuş gibi. Öyle namaz kıl diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ibadetlerimizin içerisi de doldurulmalı. Ticaretimizin içerisi de doldurulmalı. Eşimizle çocuk çocuğumuzla İlişkilerimiz de Allah'a ihsan ile doldurulmalı. Yani onun rububiyetini, kahredici tasarrufunu, her şeyde tam bir mülke sahibi otoritesini düşünerek. Öyle bir şey ki yedi kat semanın üzerinde, her bir semanın arası 500 bin yıllık mesafe. O semaların üzerinde semalar kuşatan bir arşın, üzerinde Allah Azze ve Celle her şeyden haberdar. Sen yaptığın her şeyden haberdar. Böyle yüce bir azamet. İşte sen onun kulusun. Bu kulluk içerisinde eğer o senin arkanda olursa hiçbir şey senin sırtını yere getirmez. Ama gaflete düşer de onunla karşı karşıya gelmeye kalkarsan en büyük felakete uğramışsın demektir. Ebu Talha radiyallahu anh ile e, Ümmü Süleym radıyallahu anh'ın evliliğinde biliyorsunuz onun çok sevdiği bir çocuğu vefat ediyor. Bakın şimdi kadın, kadının kocası üzerindeki e, hayra teşvik edici rolüne bak. Çocuk nerede diye sorunca rahat diyor. Yatıyor rahat. Rahat vaziyette. Çocuk ölmüş. Demiyor ona ki neden demiyor Allah'ın takdirine bir anda isyankar olmasın sabretmeye alışsın o şekilde ve gece olunca falanca diyor bir, bir kadının diyor bir komşusu varmış işte bundan bir emanet almış öbürde emaneti vermemiş diyor olur mu böyle şey öbürde tabi olmaz tabi böyle şey mi olur falan filan diye itiraz edince bu tela radiyorlar. Yani bunu yanlış bulunca yani fıtrata yöneliştir bakın. İşte Allah'ın diyor bizde olan bu emaneti gitti diyor. Allah o emanetini aldı diyor. Evet. Yani Allah Azze ve Celle'nin Kulluğunda dostlarımız, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz e, bu şekilde e, yardımcı olmalı ki biz de aynı şekilde yani bunu hep başkasından beklememek lazım tabii ki. E, çünkü benzer şeyler senin başına geldi gibi onun da başından geçmekte. Hep başkasından beklemek yerine bizim bu rolü üstlenmemiz gerekiyor. Yani sen eşine eğer Allah'a tevekkül etmeye yönlendirici olursan o da bunu öğrenir. O da sana bu konuda yardımcı olur. Nebi Aleyhisselam kırılan bir tabak, çanak bunun gibi meselelerde kesinlikle e, ailesine e, olumsuz davranmazdı. Ama Allah'ın emriyle ilgili bir şeyler söz konusu olursa eee bu, bu konuda iddetlenirdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani onun ahlak anlatırken böyle anlatılıyor. Bizim de bu şekilde olmamız lazım. Yani eğer eşimize, çoluk, çocuğumuza kızacaksak, öfkeleneceğimiz bir şey, cezalandırılacağımız cezalandıracağımız bir şey söz konusu olacaksa, bu bu hakkımızı Allah'a kulluk noktasında kullanalım. Dünyevi konulara gelince bunun ne kadar gözümüzde önemsiz olduğunu biz fiillerimizle gösterelim ki o da aynı şeyle karşı karşıya, dünya endişesiyle karşı karşıya kaldığı zaman aynı tepkiyi bize vermesin. Yani bu karşılıklı olan bir şey. Biz düzgün olursak, yani biz bu tevekkülün gereğini e, nizami bir şekilde yaparsak, çoluk çocuğumuzda Allah bize itaatkar kılacaktır. Yani zaten fiillerimizle örnek oluruz inşallah. Evet, Allah Azze ve Celle bu ayetle işte bizden öncekilere bize verildiğinden çok daha fazlasıyla imkanlar verildiğini. Fakat onların bu imkanlarla Allah'a karşı azgınlık yaptıklarını, günah işlediklerini, isyan yolunu tuttuklarını ve bu sebeple de helak edildiklerini hatırlatıyor. E, sakın sizde öyle olmayın mesajını veriyor. Ne diyor? Yani öyle bir şey ki üzerlerine de Yağmur bol bol iniyor. Bereketli yağmurlar iniyor peş peşe. Ki su, yani su çok önemli bir nimet. Altlarından nehirler akıtlık diyor Allah Azze ve Celle. Onlara verilen nimetlerle. Su, bugün belki basite aldığımız ama çok önemli bir nimet su. Her şeyi sudan yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Yani suyun, hayatımızda yokluğunu düşünsene. Temizliğin suyla, yemen içmen suyla, her şeyin suyla. Serinlemen suyla, Hatta gönlünün dinlenmesi bile suyun akışıyla. Ee, Allah Azze ve Celle çok önemli bir nimete de işaret ediyor burada. Onlara verilen imkanlardan bahsediyor. Bunlar arasında özellikle suyu zikrediyor. Üzerlerine indirilen yağmuru, bol bereketli yağmurları, altlarından aktılan ırmakları. Ve cennetten de bahsederken suyla anlatıyor. Altlarında ırmaklar olan cennetler diyor. Yani cennetin birçok nimeti var ama özellikle suya dikkat çekiyor Allah Azze ve Celle. Su çok önemli bir nimet. Evet. Fakat bu nimetlere karşı nankörlük onların helakini getirmiş, günahları sebebiyle helak ettik ki Allah Azze ve Celle ve arkalarından başka bir nesil yarattık. Allah Azze ve Celle 7. ayette, En'am suresi 7. ayette, En'am nimetler demek bu arada kelime manası. Biz sana kağıt üzerinde yazılmış olarak bir kitap indirseydik, Yazılı bir kitap indirseydik. Yani böyle işte Cibril vasıtasıyla vahiy edilen bir vahiy değil de yazılmış bir halde bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle ona dokunsalardı. Küfredenler, inkar edenler yine de bu ancak apaçık bir sihir derlerdi. Böyle bile olsa inkar eden yine inkar edecekti yani. Onların tasasını çekme. Ayette geçen kırtas ifadesi kağıt demektir. Zaten Türkçe'de geçmiştir bu. Kırtasiye derler. Aslında kağıt dükkanı demek. Kırtas kağıt demektir. Onlar gökten indirdiğimiz kitabı kendi elleriyle dokunup kontrol etseler bile yine bu apaçık büyüdür derlerdi. Erham ki 8 Sekizinci ayet. Ona bir melek indirilmeli değil miydi dediler. Yani İnsanların göz önünde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Melek zaten indiriliyor da görmüyorlar. Maksatları yani görülür bir şekilde bir melek indirmeli değil mi dediler. Biz bir melek indirseydik elbette iş bitmiş olurdu, bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine mühlet de verilmezdi. Yani o zaman imanın bir manası kalmazdı. Az önce de işaret ettik ya. Tevekkül edenle etmeyenin, iman edenle etmeyenin bir farkı kalmaz o zaman. Yani sen ateşle karşılaşmadan Allah'ın o yardımını, ateşin seninle selamet olmasını beklersen, e, bu bir kere batıl bir istek. İşte önceki küfredenlerin istekleri de böyle isteklerdi esasında. Peygamberlerin getirdiklerine inkarcı olanların istekleri de böyle bir istekti. Eğer gerçekten ona melek iniyorsa, Allah'tan vahiy getiriyorsa, onu biz görmeliydik. İstekleri aslında bu. Ama sen gördüğün zaman, yani peygambere iman edenle etmeyenin fark farkı kalmaz ki. İmanın bir manası kalmaz. Demek ki iman böyle ayrıcalıklı bir şey. Yani bugün biz hepimiz Allah Azze ve Celle'yi aleni bir şekilde görsek veya cenneti cehennemi aleni bir şekilde görsek bunun işte hiçbir anlamı olmazdı. imtanın bir anlamı olmazdı. İman edenle etmeyenin farkı olmaz bu zaman. Evet, Mücahit dedi ki, müşrikler insan suretinde bir meleğin inmesini istediler bunun üzerine allah Teala eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur yani hüccet kesinlikle ikame edilmiş olur ve onlara mühlet verilmez idi yani bunun şu o melek ancak iman etmeyenlere azap etmek için indirilmiş olurdu artık yani meleği gördükten sonra iman etmek e, söz konusu değil yani kıyamet kopardı demektir diyor Mücahit Rahimullah. Katade de diyor ki eğer onlara melek indirirseydi ve sonra iman etmeselerdi derhal dünyadayken azaba uğrarlardı diyor. Evet şu üç ayeti de geçelim kısaca. Biz onu bir melek kılsaydık yani peygamberi bir melek kılsaydık elbette onu bir adam yapardık da düşürmekte oldukları şeye düşürürdük. Yine onu insan suretinde gönderirdik. Hatada diyor ki, eğer meleklerden bir peygamber gönderseydik, insanların ondan vahiy alabilmeleri ve onunla muhatap olabilmeleri için o meleği de insan suretinde gönderdik, gönderirdik demektir. Yani yine insan suretinde gönderilir, inkar edinler yine inkar ederdi demektir diyor. İbn-i Abbas Radyalama da diyor ki, ayetin anlamı, şüpheye düşürmeye çalıştıkları şey yakında onları şüpheye düşürürdük. Yani iman etmelerini takdir etmediğimiz kimseleri yine iman ettirmezdik demektir. Bu da işte Allah'ın ezeli ilmiyle, kaderin cüzü olan Allah'ın ezeli ilim cüzüne işarettir. Çünkü Allah Azze ve Celle burada kendisine nispet ediyor bunu. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Biz yapardık yani. Biz onları bu şüpheye düşürürdük diyor. Yani imanlarını bize engellederdik. 10- And olsun elbette ki senden önceki rasulleri de alay rasullerle de alay ederlerdi de alay aldık alaya aldıkları şey onlardan alay edenleri çepeçevre kuşatı verdi. Esûdde diyor ki peygamberlerle alay etmeleri sebebiyle azaba uğradılar. De ki 11. ayet. Yeryüzünde gezip dolaşın sonra da yalanlayanların sonu nasıl nasıl olmuş görün. İnkar edenlerin sonu nasıl olmuş görün. Katade şöyle diyor. Allah onları helak etti. Sonra varacakları yer de cehennemdir. Onlardan ibret almaya teşvik ediyor Allah Azze ve Celle. Allah izin verirse Enam suresinin 12. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdeke la şirikelek ve estağfurke ve tubileyke.